Bölüm 155. Cenaze namazı kılmak. Hadis 929. Ebu Hüreyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bir cenazede cenaze namazı kılıncaya kadar bulunursa bir ölçek gömülünceye kadar kalırsa iki ölçek sevap alır. İki ölçek ne kadardır diye sordular. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki büyük dağ kadardır cevabını verdi. Hadis 930. Yine Ebu Hüreyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kim sevabına inanarak karşılığını da sadece Allah'tan bekleyerek bir Müslüman cenazesiyle birlikte gider ve namazı kılınıp gömülünceye kadar beklerse her biri Uhud Dağı kadar olan iki ölçek sevapla döner. Yine bir kimse Cenaze namazını kılıp defnolunmadan ayrılırsa bir ölçek sevapla döner. Hadis 931. Ümmü Atiyyeden Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Biz kadınlara cenazeyi takip etmek yasaklandı. Fakat kesin olarak da haram kılınmadı.